Birinci sorun, e, biz her namazımızın ardından e, kazalarını yapıyoruz. Sabah namazının kazasını da beraber sünnetin kazasını yapalım mı? de vitrin öncesindeki sünnette kazası olur mu? Birinci sorun bu hocam. Hı hı. E, i̇kinci sorumda e, bir arkadaş toplantıda görüştüğümüzde Türklerin daha önce Müslüman olmadığını, zorla Müslüman olunduğunu söyleyen bir arkadaşımız iddia etti. Biz de bu şekilde aslında olmadığını biliyoruz ama sizden bir de bilgi alırsak daha iyi olur o arkadaşımızı aydınlatalım birazcık teşekkür ederiz hayırlı akşamlar efendim evet hocam sabah namazının ve yatsı namazının son sünnetinin kazası olur mu? öncelikle önemine binaen e, namazla ilgili olarak ayeti kerimeyi tekrar okuyalım ve emur ehleke bis salati ve istabir aleyha ailene namaz kılmalarını emret ve sen de namaz kılmada sabırlı ol Namaz kılmada sabret. Demek ki mümin hem namazını kılacak, hem de ailesine namaz kılmayı ne yapacak? Emredecek. Emredecek. Öyle Ailesi... sorumluluğu var değil mi? Evet, böyle bir sorumluluğu var. Zaten söyledik ki ayet-i kerimeyi de öylece okumuş oldu. Hı hı. E, mümin namazlarını kılarken, namazlarını kılarken, bazen vakit darlığından dolayı, e, bazen de cemaate yetişmeden dolayı acaba sünnetleri terk ederse, o sünnetleri daha sonra kılabilir mi diyelim, genelleştirelim kardeşimizin sorusunda. Şimdi diyelim ki sabah namazına camiye gittik. Camiye gittiğimiz vakitte baktık ki imam efendi namaza başlamış. Eğer biz sünneti seniyi caminin caminin bir kenarında acele bir şekilde kılıp imama teşehhütte olsa bile yetişeceksek sabah namazının sünnetini terk etmemeliyiz. Niye? Çünkü sabah namazının sünneti İmam-ı Azam Efendimiz'e göre çok kuvvetli bir sünnet vacip hükmündedir. Vacip hükmündedir yani. O kadar kuvvetli bir sünnettir. Hı hı. O nedenle de mazeret olmadığı müddetçe terk edilmesini uygun görmeyiz. Evimize, evimizdeyiz diyelim ki bir uyandık işte güneş bugün Ankara'da 7'de doğuyor. Yediye 10 dakika var. 5 dakikada abdestimizi aldık. E, 5 dakikada biz hem sünnet hem farz kılabilir miyiz? Kılmamız evet, çok, çok zor. Ben kılamam lazım. şahsen. Hı hı. Çok zorlamamız lazım. Böyle bir durumda e, farzı vacibine, sünnetine, mustahabbına, farzlarına riayet ederek kılmamız için hemen 2 rekat farzını kılarız. Ve sabah namazını borcumuzu eda etmiş oluruz. Peki. Şimdi ister camide olsun cemaat namaz kıldık. İsterse evimiz. Olsun. Sünneti terk ettik mi? Diyelim ki e, tahiyyatta oturduysa imama, tahiyyatta yetiştiysek terk etmek zorundayız. Ve terk ettik diyelim. Sabah namazından sonra nafile kılınmadığından dolayı biz bu sünneti daha kılamayız. Sabah namazı kılındıktan sonra, farz kılındıktan sonra nafile kılınmaz. Nafile kılınmadığından dolayı sabah namazının kaçırmış olduğumuz sünneti bir daha kılınmaz, kaza edilmez. Hı. Yani o zaman haricinde başka zamanlarda da. Ama işte da. evet daha kaçtı farz gittikten sonra biz daha bunu ne yapamayız yapamayız. Ancak unutmayın şura karıştırılıyor sabah namazının farzını kıldıktan sonra sünnetini kaza edemez derken tamam nafiledir diye sabah namazından sonra kaza kılınmaz demiyoruz. Burayı karıştırıyorlar biz. Sabah namazının farzı kılındıktan sonra gerek onun kaçırılmış olan sünneti olsun gerekse başka bir türlü nafile olsun kılınmaz. Ama kaza namazı kılabiliriz. Ama şöyle olsa, sabah namazında yattık, uy uykuda kalmışız. Yattık, estağfurullah, yattık demek caiz değil çünkü. Uyum, uykuda kalmışız. <gülüyor> uykuda kaldık, bir uyandık, saat 7-10 geçiyor. Uyku meşru bir mazerettir. Niye? Biz saatimizi kurduk, tedbirimizi aldık ama yorgunluğumuzdan dolayı veya aşırı uykusuzluğumuzdan dolayı duymadık saati, uyandığımızda 710 geçiyor geçiyordu. Yedi 10 geçe namaz kılabilir miyiz? Hayır. 45 dakikalık kerahat vaktimiz var. Kerahat evet. vakti çıktıktan sonra hem sabah namazının sünnetini hem de farzını beraber kaza ederiz. Demek ki vaktinde kılınmayan sabah namazı aynı günün öğlesine kadar, öğle namazına kadar hem sünneti hem de farzıyla beraber kaza edilir. Ama yalnız başına farz kılındıktan sonra herhangi bir nedenle ondan sonra farz, sünneti ne yapılmaz tek başına kaza Edilmez. Ediriz. Yası namazına gelince yası namazının ilk sünneti eğer bir insan şeyi kıldıktan sonra farzı kıldıktan sonra yası namazının ilk sünnetini kılmak istiyorsa kılabilir. Niye kılabilir? Çünkü yasıdan sonra mekruh vakit yoktur. Yasıdan sonra mekruh vakit yoktur. Dolayısıyla yasın namazının farzını kıldıktan sonra ilk sünnetini kılar arkasından da son sünnetini kılar. Peki önce son sünneti sonra da ilk sünneti kılsa olur mu? Olur. Bu da caizdir. Bunda da herhangi bir sıkıntı yoktur. Yatsı namazında demek ki bir sıkıntı yok. Öğle namazı öğle namazında da sıkıntı Ama ikindi namazının sünnetine gelince ikindi namazının sünneti farz kılındıktan sonra bir daha kılınmaz. Niye kılınmaz? Çünkü ikinden sonra mekruh vakit ayrı, ayrıdır. Hı hı. İkindiden sonra nafile ayrıdır. Bakın buraları karıştırmak lazım. İkindi namazının farzı kılındıktan sonra bir daha sünnetini kılamazsınız. E mekruh vakte var daha diyelim ki bir saat olabilir. İkinden sonra nafile kılmak caiz değildir. Ama ikindi namazından sonra mekruh vakte kadar, yani akşam ezanla 45 dakika kalana kadar kaza namazı kılabilirsiniz. Evet. Bunlar yani hafif sakınca ile kazalar yok. kılınabilir. Nafile ile kazaları birbirinde ayırt etmek lazım. İkindinin sünneti, ilk sünneti, farzı kılındıktan sonra bir daha kılınamaz. İkinden sonra nafile kılınamaz, kerahat vaktine kadar. Ha? Tamam. Ama bu arada ikindi ile kerahat vakti arasında kaza yapılır. Kerahat vakti girdiyse yine ikindi namazı, sünneti kılınmaz. Diyelim ki 45 dakika var insan, unutmuşsunuz. İkindiyi kılınmadı. Bir aklınıza geldi, aa 45 dakika var ezana. Hemen gidersiniz, abdestini alırsınız. E, kerahat vakti nafile kılınır mı? Kılınmaz. kılınmaz. Tamam Nafil kılınmaz ama o günün ikindinin farzı ne yapar? Kılınır. Hemen derhal ikindinin farzını kılarız ve böylece Rabbimize olan borcumuzu ödemiş oluruz. Evet. Beyefendinin evet. ikinci sorusu hocam. Gerçi tarihle alakalı ama Türkler zorla mı İslam'ı kabul etmişlerdir? Cenab-ı Hakk'a bin şükür. Binler şükür olsun. Tarihte İslam dini hiçbir millete zorla kabul ettirilmemiştir. Çünkü bizim dinimizde La ikraha فِي الدِّينَ قَدْ تَبَيِّنَا الرُشْدُ مِنَ diyor. Dine girişte zorlama yoktur. Çünkü hakikat batıldan tamamıyla ap açık bir şekilde ayrılmıştır. Dolayısıyla Türkler İslam'a zorla sokuldu, efendim veya Kürtler İslam'a zorla sokuldu veya İranlılar İslam'a zorla sokuldu gibi e, iddiaların tamamı yersizdir ve hiçbir şekilde de doğru değildir. Niye? Çünkü İslam dini zor İslam'a girmede zor kullanmayı kabul etmez. Neden? Zor kullanarak birini Müslüman ederseniz, o insan Müslüman değil, münafık olur. Evet. Bizim münafıklara ihtiyacımız yok. Zaten yeteri kadar piyasada dolaşıyorlar. Biz, bizim Müslümanlara, hakiki Müslümanlara ihtiyacımız var. Hakiki Müslümanlık da gönülden severek isteyerek ve ikna olmuş olarak İslam, son dindir, hak dindir. Ben buna uymam gerekir diye kanatı e, oluşmuş olan bir insanın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek gireceği bir kapıdır. O, o nedenle Müslümanlar Talas Savaşı'nı mutakiben, e, Türkler Müslümanlardır estağfurullah. Talas Savaşı'nı mutakiben kendi istekleriyle beraber mağlup olan Arap milletlerinin yanında yer alarak Müslümanlaşmışlardır. İstiyorlarsa Talas Savaşı diye girsinler e, ansiklopedilere baksınlar veya Türklerin Müslüman oluşu ile ilgili e, Türk İslam tarihi veya ansiklopedilere baksınlar. Müslümanlı, ilk Türklerin Müslümanlaşması Talas Savaşı'ndan itibaren başlar ve Müslümanlar orada Arap'ların yanında mağlup olan Çinlilere karşı mağlup olan Arapların yanında yer almışlar ve onların yanında hakiki ve gönülden Müslüman oldukları için de savaşmışlardır. O nedenle Ayrıca şunu söyleyeyim, bu coğrafyada kendi gönlüyle Müslüman olmuş ve İslam'ı canıyla, malıyla, her şeyle mudafa etmiş iki millet varız. İkimiz de şu anda tarihin içerisinde ve tarih sahnesinde dimdik ayaktayız. Biri Türklerdir, biri de Kürtlerdir. cenab Hak her iki milletten de, her iki ümmetin fertlerinden de razı olsun. Tabii. Bu coğrafyada İslam'ı ve Müslümanları canları, malları, aileleri feda ederek Korumaya, kollamaya, müdafaa etmeye çalışmışlardır. Her ikisi de hamdolsun gönüllü, istekli ve ikna olmuş olarak Müslüman olmuşlardır. Hiçbirisi zorla Müslüman olmamıştır. Evet.